7 Aralık 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Wal-Asr. Inna Ve amenu salihat. Ve towasou bil-hak. Ve towasou bil-sabr. rabbil Alhamdulillahirabbilalamin. Evet bu hafta sohbetimiz Tasavvuf Sohbeti adı altında Bazı sorulara inşallah İlmimiz nispetinde aklımızı şu an gelenler Nispetinde bir cevap vermeye Gayret edeceğiz inşallah Uyanık olmak Ayık olmak Farkındalık mevzu Hakkında biraz izahat Yapılmamız istendi Evet uyanık olmak ne demek Uyanık olmak idraklerimizin açık olması demektir. Yani her daim idraklerimizi açık tutabilmek, ayık olmak da denilmiş oluyor. Ee, maalesef çoğunlukla gündelik hayatta bazı şeylere, bazı meselelere kafamız takıldığında ya da bazı haller ile hallendiğimizde bu farkındalıktan uzak kalmış oluyoruz. Yani o an, o an için e, kafamızın takıldığı, üzüldüğümüz ya da sevindiğimiz hangi hadise varsa o hadiseye odaklandığımız için etrafımızda cereyan eden hadiseleri cereyan eden hadiselerden almamız gereken mesajları alamayabiliyoruz. Kendimizi adeta kapalı konuma getirmiş oluyoruz. Oysa ki alemde cereyan eden tüm hadiseler, etrafımızda cereyan eden tüm hadiseler Direkt iletişimde bulunduğumuz kişiler O kişilerin bize hitapları Bizim onlarla konuşmalarımız Veyahut da şahit olduğumuz ikinci üçüncü çağızların Birbirleri arasındaki münasebetleri Konuşmaları, ilişkileri Bunları e, Uyanık bir şekilde gözlemleyebilmiş olsak Buralardan bizim de Kendimize çıkarmamız gereken Dersler olduğunu görürüz Kendi hissemize almamız gereken bir ders olduğunu fark ederiz çünkü diyoruz ya alemde yaratılmış olan her şey hak dolayısıyla her şey bir cihetten Allah'ın ayeti yani yaratılmış olan her şey Allah'ın ayetidir Allah'ın ayeti derken sadece Kur'an'ı Kerim'deki ayet olarak anlamayalım her şey mevcudata çıkmış yaratılmış olan alemdeki her şey aslında Allah'ın bir ayetidir yani Allah'a delil olan Allah'ın bize seslenişidir işaretidir bu manada anlamak lazım bu cereyan eden hadiseleri de işte Allah'ın birer ayeti olarak görebilirsek hak her şey hak olarak gördüğümüzde hak bize işte bu şeyler vesilesiyle hastasıyla oralardan seslenir mutlaka seslenişi vardır Allah Allah daha önceki sohbetlerimizde işledik ki Allah bir kuluyla Perde arkasından konuşur Vahiy yoluyla konuşur Peygamber yoluyla konuşur İşte perde arkasından Konuşur da Kastettiğimiz nokta bir yerde de budur Yani alemdeki Diğer varlıklardan aslında Hak bize hitap eder Yani o diğer varlıkları Sebep kılarak Sebep kılarak bize bir seslenişi Hitabı vardır Burada uyanık olabilirsek işte farkındalık dediğimiz mevzu. Burada uyanık olabilirsek o varlıktan orada varlık olarak görüyoruz. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Beyhutta eee bir ağaç, bir kuş, bir hayvan. Onun başına gelen hadise ya da şahit olduğumuz bir olay aslında oradan bize bir mesaj var. Yani Hakk'ın bize bir seslenişi var. Bu konuda uyanık olursak yani idraklerimiz açık Tutarsak işte oradan gelecek mesajı hakkıyla alıp değerlendirmiş oluruz. Ve kendimizi ona göre e, seyir sülükümüzde terakki etmemiz adına bir bilgi elde etmiş oluruz. Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri diyor ya, Arif her seslenişte her gördüğünden her seslenişten Allah hakkında bir bilgi edilir. İşin hakikati budur yani. Arif kişi her gördüğünden, her duyduğundan Allah hakkında bir bilgi elde edilir. Dolayısıyla etrafımızda cereyan eden her hadise bize Allah hakkında bir bilgi verir. Eğer doğru okuyabiliyorsak bu hadiseyi doğru okuyabiliyorsak. Nice insanlar vardır, bakar ama görmez. Yani bakmak ayrı, görmek ayrı bir şey. Nice insanlar vardır, işitir ama duymaz. Demek ki işitmek ayrı, duymak ayrı bir şey görmekten kastımız yani baktığın şeyin sana verdiği mesajı alabiliyorsan heh, bunu gördün demektir o zaman Yok, görmediysen o mesajı alamıyorsan sadece baktın gözünün önünde cereyan eden hadiseye baktın ama görmedin oluyor o zaman kişi bakmış ama görmemiş görmekten kasıt burada ne oluyor oradan gelecek mesajı alabiliyor muyuz Allah hakkında bir bilgi elde edebildik mi o tecelliden Yine aynı şekilde işte işitir ama e, duymaz meselesinde de yaptığımız benzetmede de insan birçok sesler işitebilir. Etrafında cereyan eden hadiselerde acaba o ses işittiği seslerden kendi adına, kendi hissesine Allah hakkında bir bilgi aldı mı? Tekamülü adına, seyri sülükü adına Allah'ı bilmek ve tanımak adına bir bilgi alabildi mi? Allah bildiyse bu insan kazançlı insan Allah'ı bilmek ve tanımak adına Uyanık bir insan demektir Farkındalığı yüksek bir insan demektir Ayıp olmaktan kastımız bu Uyanık olmaktan kastımız bu Hatta bu konuyla alakalı e, farklı cihetten e, farklı bir izahatı olsa dahi yine bu konuyla alakalı bir cihetten de alakalı olmasa sebini, sebibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. İnsan ölmeden önce ölünüz hadisi şeriflerini de e, bu konuyla da paralel değerlendirebiliriz yani ölmeden önce ölünüz. Çünkü ölünce uyanık olacak insan. İnsan e, ölüm geldiği zaman ne oluyor? Perdeler kalkıyor. İşte gerçek ayıklık uyanıklığa geçmiş olacak. Nasıl ki eh bu, vah, bu konuda izahatta bulunuyor. Biz şu an dünyada dünya hayatında yaşarken uykunun içindeki uykudayız. Rüyanın içindeki rüyadayız şu an. Ne ki ölümü tattık o zaman rüyanın içindeki rüyadan uyandık. Yine Rüyada devam etmekteyiz. Çünkü o berzah alemi dediğimiz yer bir uyku hali. Her ne kadar dünya hayatında yaşayan insanlara göre uyanıklık olsa da ama yine ahiret hayatına göre yine uyku hali berzah. Dolayısıyla ahiret hayatı tam uyanıklık. Yarı uyku. Ahiret hayatı tam uyanıklık. Berzah hayatı uyku, dünya hayatı uykunun içindeki uyku. Yani ne kadar derin bir uyku. İşte insan ölümü tattığında bu uykudan uyanmış oluyor. Ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifindeki uyarıyla da bize Resulullah Efendimiz bunu anlatmak istiyor. Yani zaten ölünce uyanılacak. Bazı şeyler hakikatler gözükecek. Çünkü İbn Arabi Hazretlerinin eserinde beyan ettiği üzere diyor ya ölüm anı geldiğinde perdeler kalkar. Neden ölüm anının gelmesiyle birlikte o o Hadiseyle baş başa kalındığında tevbe kapısı kapanıyor. İman kabul edilmiyor. Çünkü zaten açıldı. Perde açıldı artık. İman neye? Daha önce sohbetlerimizde de ettik. Konuştuk. İman neye edilir? Gelen habere iman edilir. Resulullah Efendimiz bir haber getirdi. Biz ne diyoruz? Buna inandık, iman ettik. Görmediğimiz halde değil mi? Allah'a iman, peygamberlerine iman, kitaplarına iman, ahiret gününe iman, hayır şerrin Allah'tan olduğuna iman, kadere iman. Bunlar birçoğu bizim bilmediğimiz, görmediğimiz şahit olmadığımız bir mevzu önce bize iman teklif edildiği zaman biz de bu imanı kendi aklımız çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman bu teklifi kabul ettik, iman ettik diyoruz. Buradaki imanımız ne oluyor bizim? Buna işte biz ne diyoruz? Taklidi iman yani gelen habere tamam inandım, iman ettim diyoruz. Bu durumda kişi ne oluyor? Müslüman Mümin ise ne dedik? Müslüman Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kimse. Mümin ise Allah'ın birliğini birleyen kimse. Burada biraz daha işte farkındalık devreye giriyor. <gülüyor> Uyanıklık devreye giriyor. Kişi uyandıktan sonra, ayıp hale geçtikten sonra mümin diye niteleniyor. Yani tevhid ehli, muvahhid oluyor. Allah'ı birleyen oluyor. Bunun bir Basamak daha ötesi var, müminliğin, işte üç basamaktan oluşuyor demiştik Müslümanlık, müminlik ve ihsan sahibi mümin. İhsan sahibi mümin sanki Allah'ı görürcesine ibadet eden kimse oluyor. İşte müminliğin kemalatı burada. Bu işte tam uyanıklık, tam ayıklık hali, tam farkındalık haline erişmiş kişinin mertebesi olmuş oluyor şimdi e, iman meselesinden girdik hani ölüm anında neden imanın kabul edilmediği çünkü perde kalktı zaten hakikat gözünün önüne ayan beyağın konuldu o şahsın neye iman edecek ki o hal gelmeden önce başına iman etmesi istendi ondan Haber o gelen habere Resulün getirdiği habere iman etmesi istendi kişi o iman etmediyse ölüm anında perdenin kalkmasıyla zaten o hakikati görmekle imanı geçersiz. Çünkü iman edemez. Çünkü gördü. Görülen şeye iman edilmez. O zaman ne oluyor ona? İkan deniliyor yani. Demek ki ihsan sahibi müminin de ne olmuş oluyor ki? İkan. Yani kişi imandan işte o keleme-i ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Şahit. Şahit oldum ki. Şahit. Nasıl şahit olunur? Görerek olunur değil mi? İşte gerçek manada o kelimeyi şahidi getiren, gerçek manasını idrak eden, yaşayan, görerek o kelimeyi söyleyendir. Şahit oldum diyor çünkü. Şahidim. Şahitlik nasıl olur? Gözle görmekle olur. İşte o da ilkanlı olur. İmanda şahit olamazsın. İkanda şahit olabilirsin. Yani gözünle ilkanda ancak görebilirsin. İlkan. Yakin elde etmek. Demek ki bu ölüm anında imanın kabul edilme işi bundan kaynaklanıyormuş. Zaten perde açılmış oluyor. Perdeler kalkmış. Hakikate şahit olmuş oluyor kişi. Dediğimiz gibi biz uykunun içerisindeki uykudayız dedik. Berzah alemi de bir nevi uykudur. Ahiret alemi tam uyanıklık halidir. Ahiret aleminde kişi tam uyanıklığa geçmiş olacak yani. Artık orada şef şüphe yok. Hiçbir şekilde şek şüphe yok. Her şey ayan beyan net bir şekilde tereddütsüz ve şüphesiz ortada. Bu dünya hayatında insan şüphe duyabilir. Bir de zan dediğimiz bir şeyimiz var ya bizim vehim. Bu vehimden kaynaklanan bazı şeylerde insan ilminin kıt olduğu yerlerde, anlayışının kıt olduğu yerlerde, bilgisinin kıt olduğu yerlerde hemen vehim, zan devreye girer. İnsanı ee, ekarda eder yani doğruyu hakikati görmekten vehim kuvveti neydi olmayan şeyi var gibi gösterip var şeyi yok göstermeye çalışan bir kuvvettir vehim yani şeytanın en çok kullandığı insanın e, içerisinden olan bir kuvvet olmakla birlikte şeytanın da en çok işine gelen bizdeki bir hassa vehim kuvveti maalesef insanların birçoğu hep bu hal üzere değil mi Çoğu zaman bazen belki biz de bu hal üzere e, düşmüyor muyuz zan dediğimiz. Yani bir hadise ediyor Hemen bir kafamızdan bir hayal kurup bir tahayyünle birlikte hüküm veriyoruz. Bu böyledir canım. Bu böyle olduğu için böyle olmuştur. Ve adam böyle dedi. Ha, şundan şundan demiştir. Böyleydi ya. Geçen gün de şöyle görmüştüm ya. Ha tamam işte bu bunun için söylemiştir gibi hemen hükmü yapıştırıyoruz. Halbuki meselenin iç yüzünden haberimiz yok araştırmıyoruz, soruşturmuyoruz. O an ilimle böyle ilmi bir terazide tartarak bu meseleyi, bu söylenen işi ya da e, ifade edilen meseleyi ilmi terazide, hakikat ilmi terazisinde tartarak doğru bir cevap bulmaya çalışmıyoruz. Hemen zan devreye girdiği için vehim devreye girdiği için şu şundan olmuştur bu da bundan olmuştur. Etikete et, yap, yapıştırıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Bu yapıştırdığımız etiketle kendi kendimizi kendi e, kendimizin kuyusunu kazmış oluyoruz yani kendimizi bloke etmiş oluyoruz, hakikatten bloke etmiş oluyoruz çünkü hakikat çünkü o zanlımız, vehmimiz bizi hakikatten perdeledi. Hakikat farklı bir şeydi halbuki, ama o zanla hüküm verdiğimiz için, o vehimle hüküm verdiğimiz için biz hakikati görmekten perdeli kalıyoruz bu sefer. Kendi kendimize önümüze kalın bir duvar örmüş oluyoruz ya da kalın bir perde indirmiş oluyoruz. Hakikaten habersiz kalıyoruz. İşte bunlar aslında insanın kendi kendine yaptığı zarar. Bir düşünüldüğü zaman şöyle incelen bir tefekkür edilmiş olsa, insaf ile tefekkür edilmiş olsa insanın kendine verdiği zararı başkası vermiyor zaten. Hakikaten böyle yani. Biz dışarıdan bir kuvvetin vereceği zarardan daha büyük zararı insan kendi kendine vermiş oluyor. Yani bu zamlarıyla, vehimleriyle, düşünmeden hareket etmesiyle, öfkeyle hareket etmesiyle, bakın hep bütün sohbetlerimizde de dile getirdik, İmran abi hazretleri de beyan etti, Resulullah Efendimizin bu konuda birçok hadis şerifi de var. Ne yapıyoruz biz genelde? En büyük yaptığımız hatalardan birisi de hemen bir karar alıyoruz. Zaten öfkeliyiz. Yani akıl öfke olduğu zaman akıl akı selim olmaz yani. Akıl gerektiği gibi çalışmaz öfkeli bir insanda. Akıl devre dışı kalır. E, dolayısıyla öfkeliyken verilecek karar asla isabetli bir karar olmayacak. Bu Yani aklı seveyim düşündüğümüz zaman bunu kabul ediyoruz. Eyvallah diyoruz. Tabii öfkeliyken verilen karar doğru bir karar olamaz. Ama o öfkenin içerisindeyken burayı göremiyoruz. Neden? Akıl blokar oluyor çünkü. Hittep o öfke o kim o gurur neyse hepsi bir araya geliyor bizi aklın e, o meseleye taküm etmesinden bloke ediyor aklı öteliyor atıyor aklı bu sefer zan devreye giriyor tabii. Akıl, bir yerde akıl ötelenirse oraya hakim olan nedir? zandır bir yerde ilmi hakikat gereği yapılırsa o zaman orada da zandan söz edilmez zan atılır dışarıya ilim varsa İlim nuru var demektir ilim nuruyla hareket ediliyorsa zan ce cehalettir zaten yani karanlıktır ilim nurunun olduğu yerde karanlığın yeri yoktur o ilim nuru orayı aydınlatır o zaman karanlık kalkar ortadan yani zan dediğimiz vehim dediğimiz mevzu ortadan kalkar o zaman demek ki ilim nuru ancak mekan, orayı ortamı aydınlatıyor aklımızı aydınlatıyor ve doğru karar alabilmiş oluyoruz Evet, burada işte akıl, akılselim düşünebilmek için, e, temizlenmiş, saflaşmış bir akılla düşünebilmek için öfkeyle hareket etmemek gerekiyor. E, alınan kararlarda ne diyoruz? Öfkeliyken karar alma. Duyguların ağır bastığı zaman, duygusallaştığın zaman bir konuyla alakalı karar alma bir hastalığın rahatsızlığın varsa ciddi bir meselede karar alma çünkü bu hastalık da insanın kararını etkiler olur insanlık hali türlü türlü hal olur insanın orası ağrır burası ağrır bir takım hastalığı olur sağlığını bozan bir etkenler olur e, dolayısıyla ne olur bu hastalık halide sağlıklı bir karar almasını engeller <gülüyor> bu da çok önemli bir şey hastayken Karar alma. Öfkeliyken karar alma. Açken karar alma. Bakın açlık hali dahi demek ki bizim iç alemimizde karar mekanizmamızı olumsuz olarak etkiliyor. Açlık. Yani açlık da bu sefer ne yapıyor? O mizah bir bozukluk yaptığı için etkileşim yapıyor. Tabi bu açlıktan kastımız mizacı bozacak düzeye gelen açlığı kastetmiş oluyoruz. Yoksa e, tasavvufta dedik ya açlık, az yemek az içmek, az uyumak az konuşmak düsturları vardır bütün tarikatlarda bu düsturlar vardır buradaki kastettiğimiz açlık ise e, mideyi tıkalasa doyurmamak mideyi belli düzeyde yiyecek alarak aç bırakarak aklın daha aktif bir şekilde çalışmasını ve bizdeki o melekelerin Beş duyunun ötesindeki melekelerin Kuvvetlerin Daha aktif bir şekilde Çalışmasını sağlayabilmek için Bu açlığı tavsiye ediliyor bize Tasavvufta Resulullah Efendimizin bu hususta hadisi şerifi de vardır biliyorsunuz İki meseleyi Beyan etmiş bir Biz bunu böyle kabul ediyoruz alıyoruz Diyor ki midenin Üçte birini yemek ile Üçte birini su ile Üçte birini de boş bırakın hava ile. Bu kim için? <gülüyor> en çok yemek yiyebilecek insan için. Yani yemeğin üst sınırı yemek yemenin üst sınırı bu. Dikkat edelim bakın. Mideyi tıkabasa doyurmak değil mi? Midenin üçte biri yemek üçte biri su içi kalan üçte birini boş bırakmak. Bu en çok yemek yemek arzusunda olan insanın Yiyebileceği üst sınırdır. Aşağısı ne? Olması gereken, tavsiye edilen ne? Müminin <gülüyor> ibadetlerini, Allah Allah'a olan ibadetlerini yerine getirmek üzere belini doğrultacak kadar yemesi kafidir. Öyle şey kadar. Heh, belini, bak ne diyor? Farz ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek üzere belini doğrultacak kadar yemek kafidir. İşte bunu yapabilen ne mutlu esas bunu yapabilen büyük nimetlere erişmiş olur burada ölçü ne güzel söylenmiş demek ki hatta hatta diyor ki ki ehlullah'tan bu şekilde yapanlar da var farz ibadetlerde namazını ayakta eda ederken işte açlıkla nefis terbiyesi ve tezkiyesi metodunu izleyen kişi bu yolu takip eden kişi dilerse e, nafile ibadetlerde sünnet namazı dediğimiz namazlarda oturarak namazını kılar diyor. Ehlullah. Yani çünkü yediği içtiği o kadar azaltmış ki o e, beş duyunun ötesindeki duyular çalışsın, himmet kuvvetlensin diye nafilelerde enerji fazla sarf etmemek için nafilelerde serbesttir biliyorsunuz. Nafile oturarak kılınır. Kişi oturduğu yerden nafile namazını kılabilir. Ama fazlarda herhangi bir sakatlığı, bir rahatsızlığı, bir hastalığı yoksa kaydı kuran neyse ona göre yerine getirmesi lazım işte bu da bir ölçü bunu da böyle dile getirmiş olduk Uyanık olmak, ayıp olmak, farkındalık mevzusu da bunlar aslında e, hep birbirine bağlı konular bunlar geçen haftaki sohbetimizde de dile getirdiğimiz gibi helal zaten bunun işin başı uyanık olmanın başı helal lokma yemekten geçiyor yani mideye helal lokma girmesi lazım ki bir defa bu uyanıklık ancak olabilsin ibadet ve taatlerden e, lezzet alabilelim, huşu içerisinde ibadet ve taatleri yerine getirebilelim ama bu yediğimizde karışık meseleler varsa uyanık olmak da mümkün değil bir meselede uyanık olduysa üç meselede uykuda olur insan burayı fark edemez bir de bunlar birçok alanda izah edilebilir, açılabilir bir de şu var yani biz Genelde kendimiz merkezli, ben merkezli, ene merkezli olaylara baktığımız zaman da pek uyanık olamayız. Ne diyorlar ona? Empati. Hani kendini başkasının yerine de koyarak onun neler hissettiğini ve yaşadığını olan hadiselerle düşünmeyi de yapabilirsek, bunu yapabildiğimiz oranda işte uyanıklığımız da artmış olur. Farkındalığımız da artmış olur. Yani tamam ben dışarıdan baktığım zaman bu hadiseyi böyle görüyorum. Böyle değerlendiriyorum. Eyvallah. Bir de kendimi onun yerine bir koyayım, bakayım deyip şöyle bir tahayyül etmemiz lazım. O, o durumda olan kişi, neyse o muameleyi gören kişi ne muamelede bulunduysalar. Ben de onun yerinde olsaydım, şimdi aynı muameleyi bana yapsaydılar. Ben de onun pozisyonda olsaydım. İşte ben de onun gibi aç olsaydım. Ben de onun gibi e, hakarete uğrasaydım. Ben de onun gibi saldırıya uğrasaydım. Ben de onun gibi zulme uğrasaydım diye diye. Düşünebilirsek, bunu yapabilirsek kendimizi onun yerine koyup Onun hissettiklerini bir nebzede olsun hissetmeyi başarabilmiş oluruz İşte o zaman o neler hissediyor, o nasıl bakıyor Bunları idrak etmiş oluruz İşte gerekiyorsa müdahale etmek, yardımcı olmak ee, Zalimin zulmünü kesmek, ortadan kaldırmak ee, Mağdur kişiye yardımcı olmak İmkanımız nispetinde. Neyse bu sefer harekete geçmiş oluruz. Empati yapmadığımız için belki de etrafımızda cereyan eden bu tarz hadiselerde sadece dışarıdan bir seyirci kalıyoruz. İşte yazık ya adama şöyle yapmış, böyle yapmışlar, buna böyle yapmışlar. değil geçiyip gidiyoruz. Ee, bir Hazreti Mevlana'nın şeyi geldi, şiir geldi aklıma. Ee, güzel bir şiiriydi o ekmekle mesele, ekmekle alakalı bir mesele. Uzunca bir şiir vardı. Orada ne diyor? Aç olanların halini idrak ettikten sonra Yani anlam olarak söylüyorum Çünkü kelimeler tam olarak aklımda değil o Sudan'dayken ben bu hadiseyi Orada o insanları görüp de Empati yapmaya gayret edip de Oradaki o muhtaç Gerçekten ihtiyaç saydığı insanları gördüğüm zaman Onlar gibi düşünmeye Gayret ettiğinde O hale bir nebzede olsun Dürünebildim Bir vesileye de Mevlana Hazretlerinin O şiiri elime geçti Baktım ki Hakikaten ne güzel ifade etmiş. Demek ki o da o tarz insanların hallerine yürünebilmiş. Diyor ya dünya üzerinde aç olanların halini düşünüp tasavvur edip idrak ettikten sonra bir daha ben hiç doymadım diyor. Yani doyana kadar yemediğini söylüyor. Ya Mevlana. Diğer bir an Diğer gal. Ya tabi onun gamıyla gamlanmak o aç insanların halini idrak ettikten sonra ondan sonra bir daha hiç doyana kadar yemek yemedim ben diyor yemedim İşte bu karşımızdaki insanın haliyle hallenebilmek bu çok önemli bu, bu meseleye bu pencereden bakabilirsek zaten hani e, hep konu arkası arkasıya geliyor ama birbirini tamamlıyor hani iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de hakiki manada iman etmiş olmazsınız buyuruyor ya Resulullah Efendimiz işte birbirinizi sevmek ne demek kişi iman etmeden cennete giremez peki ama birbirini sevmeyince de hakiki iman olmuyor demek ki mümin nasıl birbirini sevmesi lazım bu idrak nasıl açığa çıkması lazım Müminim, müminiz, mümin kardeşini sevmesi demek ne demek? Resulullah Efendimizin bu konuda birçok hadis-i şerifleri var, malumunuzdur. Nasıl ki bir mümin, bir vücudun azaları gibidir. Nasıl ki bir azada bir ağrısı varsa bütün vücut o sıkıntıyı acıyı çeker. İşte mümin de böyle olması lazım. Mümin kardeşlerimizden birinin bir sıkıntısı varsa onun sıkıntısıyla sıkıntılanmamız lazım. Onun üzüntüsüyle üzülmemiz lazım. Ama ne kadar bunu başarabiliyoruz yani? Ne kadar e, yerine getirebiliyoruz acaba? Bunu kendi kendimize bir sorgulamak lazım. Bunlar hep e, birbirine bağlantılı, ilintili konular. Yani hepsi bir yerde uyanık olmayı, ayık olmayı, farkındalığı nasıl olacağına dair e, şeylerdir bizde. Donelerdir yani bunlar. Bunların hepsi birbirine bağlantılı, dikkat edilmesi gereken meseleler. Evet. Öyle dedik. Daha aslında bu konu üzerinde çok konuşulabilir. Yani o konuyu o konuyu açar, o konu ötekini açar derken çünkü hep birbirlerine ilintili devam eder gider. Yani genel manada bu şekilde ifade ettik. Aklımıza gelen kısmıyla. Tabi aklımıza gelmeyen kısımları da mutlaka var. Dinleyicilerimiz diyebilir ki ya işte dinleyicilerimizin aklına gelebilmiş olur. Her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Ayet-i Kerime buyuruyor. Dinleyiciler diyebilir. Bu konuda şu mesele de vardı. Onu anlatmadın. Doğrudur O şu an için aklımıza gelmemiştir Unutmuşuzdur ee, Orada bir özürümüz Kabahatimiz olarak görülebilir Ama bu çok geniş bir konu olduğu için Aklımıza gelen kısımlarını ve Vakitte dar olduğu için Diğer sorularla alakalı da cevap verebilmek adına Burada bu konuyu tamamlıyoruz Şimdi Tenzil, teşbih Meseleleriyle alakalı Gelen bir sorumuz var Bununla alakalı Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin Kusüsül Hikeminde Nuh aslında Nuh aslında geçen bir e, paragrafı alacağım inşallah. Ondan sonra da e, meseleyi bu cihetten bir ele alalım. Evet, Nuh Aleyhisselam Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize Hazretleri gibi tenzih yani hakkı yaratılmışlardan ayrı tutmak Tenzih bu. Hakkı yaratılmış olan her şeyden ayrı tutmak. Hiçbir benzerlik atfetmeden ayrı tutmak. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gibi tenzih ve teşbih. Teşbih ise Hakk'ı yaratılmışlara benzetmek. Tenzih ve teşbih daveti arasını cem edeydi yani toplasaydı Elbette kavmi ona icabet ederlerdi. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi o zaman ona icabet ederdi diyor. Eğer tenzih ve teşbihi cem etseydi. Evet. Kavmi icabet eder, kabullenirlerdi. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam bir rivayete göre 1150 sene yaşamış bir peygamber. Ama e, iman edenler bir avuç insan. Karısı bile iman etmedi. Evet. İman edenler oğlu. Mesela gemiye binmedi karısı dediğin gibi 1150 sene bir peygamber 40 yaşında peygamberlik Hazreti İsa hariç diğer peygamberler 40 yaşında peygamber olmuşlardır 40 yaşında peygamber olan Nuh Aleyhisselamı düşünün 1150 demek ki 1110 sene peygamberlik yapmış 1110 sene tebliğ etmiş 1110 sene içerisinde bir avuç insan icabet etmiş. 950 yıl kalmanın arasında diye bilgi var. bilgi var. Ayet. Evet. Tabii. Yani 950 sene olsun. 950 sene içerisinde bir avuç insan icabet ediyor. İşte Allah buyuruyor ya ayette bir hidayeti ancak biz veririz. İşte Allah kime hidayet ettiyse ancak o hidayet. Peygamberler burada ne oluyoruz? sene Allah hidayeti yazdıysa, dilediyse onları vesile kılıyor. Peygamberleri davetçi olarak gönderdiği için vesile kılmış oluyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allahu Teala uyarıyor ya niye kendini üzülüyorsun, parçalıyorsun? Senin görevin sadece tebliğ etmek. Ayette öyle buyuruyor ya Resulullah Efendimiz çırpınıyor. İman etsin insanlar diye. Kurtarmak istiyor. Bir şeyde öyle diyor Resulullah Efendimiz. Siz adeta bu ateşin etrafındaki Pervaneler gibi o böcekler vardı ya, vardır ya ateş böcekleri. Ateşi gördü mü ışığı? Gider yapışır. Ondan sonra mal, yanar. Sorunu düşürmez. İşte siz adeta ateşin etrafındaki pervaneler gibi o cehennem ateşine girmek için uğraşıp duruyorsunuz. Ben de siz oradan kurtarmaya çalışıyorum diye. Bunun için gayret ediyorum. O ateşe düşmeyesiniz diye. Ya Rasulullah Efendimizin ümmetine olan muhabbetine, sevgisine bir bakın. Bunu anlamamız çok zor yani. Gerçekten zor. Onun makamında olmamız lazım ki. Nasıl, neden bu kadar? E doğduğunda ümmetim ümmetim demedi mi? Yani daha doğduğunda derdi tasası ümmeti Kendisi değil. Evet devam ediyoruz. Mu Aleyhisselam demek ki tesbih, teşbih ve tenzihi cem etseydi, toplasaydı elbette kavmi ona icabet ederlerdi. Kabul ederlerdi. Halbuki onun kavmi Mezahiri Esmaiyenin yani Esma'nın görüntü mahallerinin birimlerin kesreti yani çokluğu ile vahdetten yani teklikten hicaba yani perdelenmeye sıkıntıya düşmüşlerdi. Evet onun kavmi Esma'nın görüntü mahallerinin biriminin yani kesretin çokluktan ve vahdetin teklikten perdelenmeye sıkıntıya düşmüşler. O çokluktan vahdeti idrak etmekten e, perdeli kaldılar. Vahdeti idrak etmekten. Nuh Aleyhisselam tenzihte mübalağa edip yani aşırılığa giderek tenzihte Allah'ı tenzih etmekte mübalağa edip esmanın görüldüğü yer olan esnamdan yani putlardan vahdeti sırfa yani sadece sırf tekliğe davet etti ne yapmış demek ki tenzihte, tenzihte ileri gidip yani Allah'ı her şeyden öteleyerek bütün yaratılmıştan benzerlikten öteleyerek Esma'nın görüldüğü o yer olan putlardan halbuki o putlar o yaratılmış her şey Esma'nın göründüğü yer değil mi hak diyoruz. Her şey, şey hak. Bu da hakikati Tabii, Bu putlardan <gülüyor> vahdeti sırfa yani sadece sırf tekliğe davet etti. Sırf Allah'a davet etti. Ne yaptı? Bu kesret alemindeki esmanın görüldüğü yer, yerden çekti onları tenzih ederek. Allah'ı tenzih ederek. Diyor füsus Hikem'de <gülüyor> Öncelikle şunu iyi bilelim ki Hz. Adem'den itibaren Gönderilen tüm peygamberler gönderildikleri kavimlerin idrak kapasitelerine ve idrak kapasitelerinden doğabilecek ihtiyaçlarına cevap verebilme özelliğinde ve Donanımında gönderildi. Allah Teala hangi kavme hangi peygamberi gönderdiyse o kavimde yaşayan insanların idrak düzeyine göre cevap verebilecek bir peygamber gönderir. Yani onların kapasiteleri, onların o kavmin içerisinde yaşayan maksimum kapasite kimse, onun kapasitesine göre cevap verebilecek nitelikte peygamber gönderdi allah Teala. Yani bütün var Hazreti Adem'den itibaren gelen, ta Resulullah Efendimiz'e kadar gelen tüm peygamberler bu şekildedir. Kavmin, kavminin idrak düzeyine, cevap verebilecek nitelikte onun kemalatına idrak düzeyindeki kemalata cevap verebilecek nitelikte birini göndermiştir Allahu Teala peygamber olarak bu sebeple peygamberler arasında derecelenme de kaçınılmazdır Tam peygamberler arasında da bir derece var tamam hepsi Resullerin hepsi Resul diye nitelenir veya nebiilerin hepsi Nevi diye nitelenir ama aralarında dereceler var bu konular ayetlerde sabit Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Cevamiül Kelim, yani tüm hakikatleri toplayan olarak gönderildiği için o gün için yaşayan insanların idrak düzeylerinin yanı sıra kıyamete de gelecek tüm insanların idrak düzeylerine de cevap verebilme özellik ve donanımına sahip olarak zuhur etmiştir evet ta kıyamete kadar gelecek bu idraklar ne kadar yükselecek artacak Allah'u alem bilemiyoruz bakın geçmiş 100 sene öncesine bakın şimdiki insanlara bakın ne diyoruz bakın çocuklar şimdi 5 yaşındaki çocuğum ne deniliyor eski zaman insanları işte bundan 50 sene önce 70 sene önce yaşayanlar bugün 5 yaşındaki çocuğun bildiği mevzulara 15 yaşında önce bilebiliyordu diyorlar değil mi evet. şimdi bugünün 5 yaşındaki çocuğun neler biliyor diyorlar hakikaten evet. idrak düzeyi Yükseliyor yani. Bu eşyanın artması, tabii etrafımızda eşyanın artması, teknik teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, burada idrak düzeyinde de bir gelişme oluyor. Demek ki Resulullah Efendimiz kıyamete kadar gelecek olan insanların idrak düzeyine göre gönderildi. Ve o kıyamete kadar gelecek olan insanların karşılaşacakları meselelere Cevap verebilecek nitelikte cevaplarını da verdi Yani bu Hadis-i şerifleri hakkıyla İnsaf ile Ve hakkıyla idrak edip ile idrak edip analiz eden Kişi zaten oradan Kur'an-ı Kerim'i aynı şekilde Hakkıyla, Kamilen Analiz edip idrak eden kişi Kıyamete kadar Gelecek olan ne mesele olursa olsun O meselelere dair cevabını bulur zaten Bulur yani bazı insanlar İslam düşmanları diyor ya 1400 sene önce gelmiş Kur'an günümüze hitap etmez haşa öyle bir şey yok haşa. Kıyamete kadar gelecek her asra her devre insanoğlunun her ihtiyacına ve her müşkülüne cevap vardır Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde Bu eğer göremiyorsak bu bizim nakıslığımızdır Kur'an'ın nakıslığı değil haşa ya da sünni, Resulullah Efendimiz'in hadislerindeki nakıslık değil haşa. Bu, biz onu idrak edemiyoruz, göremiyoruz. Onu hakkıyla çözümleyememişiz demektir. Bu meseleyi böyle anlamamız lazım. Bu cihetle Resulullah Efendimiz tüm insanların, tüm peygamberlerin en kamili ve hatta tüm mahlukatın en mükemmeli oldu. Nasıl olmasın ki? Ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım buyuruyor Allah Teala. <Gülüyor> Resulullah Efendimizi kendinden kendine olan sevgisi ve muhabbeti nedeniyle yaratıldı. İşte o ilk şekil ilk örneksiz yaratılan hakikat Nur-u Muhammedi. Allah Teala bütün alemlere rahmet olması hasediyle Nur-u Muhammedi'yi yarattı. Bütün alemlerde her ne yaratıldıysa ne varsa Hepimiz o nura muhtaçız. İşte bu hakikati nasıl olur da görülmez, nasıl olur da anlaşılmaz maalesef ne kadar e, cahil, ne kadar talihsiz, ne kadar kısmetsiz, nasipsiz insanlar var yeryüzünde. Sebebi hayatımız. Tabii ki. Bütün her şeyin sebebi, her şeyin iğneden iple, akla hayale gelebilecek her şeyin yaratılmış olan, her şeyin yaratılma sebebi Nuru Muhammed'in o zaman işte salavat çekmenin ehemmiyeti burada açığa çıkıyor neden bol bol salavat okumamız gerekiyor Resulullah Efendimiz'e işte bunun için çünkü varlığımızın Allah-u Teala varlığımızın sebep kıldı Nur-u Muhammediye'yi biz çünkü Nur-u Muhammediye'den yaratıldık Nur-u Muhammediye'den yaratılmış olmamız hasebiyle bizim asli cevherimiz o e dolayısıyla bizim asli cevherimize muhabbet beslememiz gerekir Sevmemiz gerekir. Resulullah Efendimiz ne diyor? Beni her şeyden çok, her şeyden daha çok sevmedikçe kamil imana erişemezsiniz. Anandan, babandan, karından, çoluğundan, çocuğundan ne varsa her şeyden çok sevmek gerekiyor. Eğer ki Resulullah Efendimizin önüne bir şeyi geçiriyorsak bu imanınız kamil değil. Bakın kişi anasını öne geçiriyorsa babasını öne geçiriyorsa, karısını öne geçiriyorsa, çocuğunu öne geçiriyorsa tamam yani Resulullah Efendimiz'i çok seviyorum ama ben hanımımı çok seviyorum ondan sonra Resulullah Efendimiz'i çok seviyorum diyorsa kusura bakmasın o iman hastalıklı bir iman işte. Hastalıklı bir iman. Çünkü eğer hakikati idrak etmiş olsa kişi anlayacak ki her şeyden çok sevmesi gerekiyor. Evet. Resulullah Efendimiz'i demek ki her şeyden çok sevmemiz gerekiyor. Her şeyden her şeyden her şeyden kendimizden dahi Tabii ki kendi nefsimizden dahi çok sevmemiz gerekiyor çünkü kendi nefsimizin yaratıldığı hakikat da o cevherden o zaman Resulullah Efendimiz'i bu aşkla bu muhabbetle seversek ancak imanımız kemalat noktasına yükselmiş olur işte bu muhabbetle sevdikten sonra bizde Allah sevgisi o zaman hakkıyla açılmaya başlar işte Allah'ı o zaman hakkıyla doğru bir şekilde sevme Allah'ı hakkıyla sevme Allah'tan hakkıyla korkma meselesi, penceresi o zaman açılır. Neden? Alimler Allah'tan hakkıyla korkanlardır buyuruluyor. Ya işte Allah'ı hakkıyla bilen, tanıyan ancak hakkıyla Allah'tan korkar. Allah'ı bilen, tanıyan ancak hakkıyla Allah'ı sever. Çünkü nuru Muhammediye'nin Allah'tan gayrı bir şey olmadığının idrakına varıyor artık o noktada kişi Allah'tan gayrı değil ki Allah'ın ilmindeki ilmi suret o zaman nur-u muhammediye dediği şey ne ki Allah'tan gayrı mı He, o zaman ne oluyor Resulullah Efendimiz'e olan sevgi muhabbet yöneliyor allah Teala'ya değil mi fena fi şey fena fi resul fena fi mertebeleri vardır işte tasavvufta işte bu şekhte fena bulmak Resul'de fena bulmak ve Allah'ta fena bulmak denilen bu hadisede zuhur etmiş oluyor yani onun boyasıyla önce şeyhinin mürşidinin boyasıyla boyanmış olmak gerekiyor ki onun aynı olsun kişi daha sonra o mürşid o kişiyi alıyor götürüyor Resulullah Efendimize teslim ediyor. Ondan sonra yolculuk Resulullah Efendimizle devam ediyor. Resulullah Efendimizin boyasına boyanıyor kişi. Onun aynı, onun benzeri oluyor. Kendindeki hakikati Muhammediyeden kendinde bulunan o cevher açığa çıkıyor o zaman kişileşti. Işte daha önceki sohbetlerde bahsettik şimdi yine tekrar detayına girmiyorum ama püf noktası olması açısından söyleyeyim o sohbetleri can kulağıyla dinleyen kardeşlerimiz burada ne demek istediğimizi anlayacaktır miraç eden Allah dostu kişi ehlullah muhtelik Nara öyle diyor ya miraç aynı Resulullah Efendimizin yapmış olduğu miraç gibi ehlullah da miraç yapar kamil ehlullah Kamil Ehlullah Miraç yaptığı zaman ne yapıyor? Bu ruhen yapıyor. Kamil Ehlullah Miraç'ını yaptığı zaman Miraç'ta bir de bakar ki kendisi yok orada. Resulullah Efendimiz var. Daha sohbette sohbetle anlatmıştık bunu. Evet. İşte orada artık kendindeki hakikati Muhammediye cevheri açığa çıktığı için Resulullah Efendimiz'in boyasıyla boyanmış oldu. O oldu artık. İnsanı Kamil olur işte. Yaşayan insanı Kamil Boyası aynen Resulullah Efendimiz'in boyasıdır işte. Zamanın kutbu dediğimiz, gaf dediğimiz kişinin boyası Resulullah Efendimiz'in boyasıdır. İşte ondan sonra Resulullah Efendimiz o kişiyi kapıda çünkü o vardır. O onun rızası alınmadan, onun onayı alınmadan öteye devam edilmez yolculara o kapıda duran Resulullah Efendimizdir. Kapının tecrifatçısı diyor. Bu retinikler Hazretler kapının teşrifatçısı olarak Resulullah Efendimiz kişiyi alır ondan sonra seyir sülükünü Allah'a doğru götürür. Ondan sonra kişi Allah'ın boyasıyla boyanır. Sıgatullah. İşte Allah'ın boyasıyla boyanmış olur. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış olur. Öyle olanlara ne mutlu. Evet. Burada anlatılan şimdi devam ediyoruz. Burada anlatılan mevzu Nuh Aleyhisselam kavmini Allah'a davet ederken gece gündüz davet etti. Şimdi gece ne demek? Gündüz ne demek? Gece gündüz davet etti derken yani bazen gece. Geceden kasıt ne? Allah'ın sadece tenzih sıfatlarını ortaya koyarak sırf tenzihe davet etti. Gece nedir? Karanlıktır. Örtülüdür. İşte bu tenzihi simgeler. Tenzihe işaret eder. Tenzihe benzetmedir. Burada gece davet ederken bazen Sırf gece Allah'ın sadece tenzih sıfatlarını ortaya boyunak Sırf tenzihe davet etti Yani tenzihi esas alan bir üslup Anlatım izledi Nuh aleyhisselam Başka bir zaman ise Gündüz Yani Allah'ı teşbih etti Gündüzden kasıpta teşbih Benzetme Ve bu cihetten anlattı Sırf teşbih olarak bu seferde Meseleyi dile getirdi Yani tenzihe girmeden O anlattığını da sırf teşbih olarak getirdi. İşte bunun içindir ki kavmi bu durumu birleştiremedi. Ruh Aleyhisselam bir vakit sırf tenzih olarak anlattı Allah'ı, tenzih ederek anlattı. Başka bir vakit sır teşbih ederek anlattı. Bu sefer tenzih ve teşbihin ortasının orta yolu bulamadı kavmi. Ya teşbihte takıldı kaldı ya tenzih de takıldı kaldı. Bunun içindir ki kavmi bu durumu birleştiremedi. Yani bir gün, bir zaman hep tenzih cihetinden Allah'ı anlatıp başka bir gün hep teşbihciyetinden cihetinden Allah'ı anlatınca bir gün zahir yönünü ifade edip, başka bir gün ise batın yönünü ifade edince kavmi ikilemde kaldı. Bu durumu birleştiremediği yani kavrayamadığı, dengeyi sağlayamadığı, ifrat ve tefritten kaçınamadığı için davetten yüz çevirdi kavmi. Onun davetinden yüz çevirdi. Nuh aleyhisselamdan zuhur eden bu durum da, yani Nuh aleyhisselamın böyle bir zaman hep tenzihle davet etmesi, başka bir zaman sırf tesbihle davet etmesi durumu da elbette ki ilahi bir hikmete binaen açığa çıkmıştır sakın burada Nuh Aleyhisselam'da bir nakisiyet eksiklik var gibi anlaşılmasın aşa o Allah'ın bir peygamberidir nebisidir buradaki bu durum tabii ki Al ilahi Allah'ın bir hikmete binaen onu o şekilde davet ettirmiş öyle açığa çıkmıştır her şey Allah'ın takdirinde olan şey değil midir Allah neyi takdir ettiyse o zuhur edecek zaten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ise kavmini gece ve gündüz yani tenzih ve teşbih dengesinde ayrı ayrı zahir ve batın yönlerine davet etmedi. Yani ayırmadı bunları. Yani bazen sırf tenzihi yönlerini dile getirip bazen de sırf teşbihi yönlerini dile getirerek davet yapmadı. Gündüzde geceye gecede gündüze çağırdı. Kemalat burada işte bakın. Tenzih ederken hemen teşbihi de ilave etti ki Kişi dinleyici dengeyi tuttursun Yani tenzih ederken teşbihi de vurguladı Ifade etti Teşbih ederken ise tenzihi de vurguladı Ifade etti Yani her iki mertebeyi cem ederek izah etti Davetini böyle kamil bir şekilde yapmış oldu Bunun içindir ki Ümmeti Muhammed'in alimleri Allah'ı bilmede En kamil kullardan oldu Beni İsrail'in peygamberleri gibi oldu Öyle buyuruyor ya Resulullah Efendimiz Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir Nuh Aleyhisselam Bu iş için yaratıldı Ve bu şekilde ifade etmesi Takdir edilmişti yani cem etmeyi özünde, hakikatinde bilmesine rağmen ifade ederken bunları farklı farklı ayırarak ifade etti. Kavmi ise bu farklı ifadeleri cem edip işin hakikatini göremedi. Yani resmin tüm parçaları ellerine verilmiş olmasına rağmen o parçaları bir araya getirerek resmi oluşturamadılar. Parçalar verilmiş olmasına rağmen ellerine bu resmi oluşturamadılar peygamberlerde hata olmaz onlar korunmuşlardır, ismet özellikleri vardır her ne yaptılar ise bir hikmete binaen yaparlar ve yaptırılırlar Allah onları o şekilde hareket ettirir, bir hikmete binaen çünkü o yaptığı fiilden, eylemden mutlaka ümmetine bizlere bir ders çıkacaktır ders verilecektir, onun için Allahu Teala görünüşte zahirde hata gibi gözükse bile aslında bir hikmete binaen yapılan iştir o hata değildir bu e, meselede Resulullah Efendimiz'e bir kavim gelmişti kavmin ileri gelenleri İslam'a bize anlat diye biliyorsunuz o hadiseyi Fütah'ta da geçiyor Resulullah Efendimiz onlara o İslam'ı anlatırken bir de ama gelmişti İslam'ı anlatmasını istediğinde Resulullah Efendimiz o kavmin ileri gelenleriyle e, meşgul olmuştu Ama'yla meşgul olmadı. Ondan dolayı da zahirde bir azar gibi gözükse de inen ayet inen ayet Resulullah Efendimiz'e bir ikaz gibi gözükse de ama burada birçok hikmetler var tabi ki. Burada Muhammed bin i Hazretleri fütühatta bu meseleyi açıyor. Zahiren her ne kadar Resulullah Efendimiz'e bir ikaz olsa da o ayette e, orada bir işaret var. Aslında bize de ders var. Resulullah Efendimiz'in her hareketinde hem işinde bizim çıkarmamız gereken bir ders var oradan bir ders almamız lazım çok ince bakıp ince düşünüp ders almamız lazım yine o e, ama şahıs Resulullah Efendimiz'in olduğu mecliste bulunduğunda sohbet ettiğinde o meclisten bu ama kişi kalkıp gitmediği sürece Resulullah Efendimiz asla mecliste kalkmazmış yani bunu farkına vardığı için o kişi de eden evet, ehli bir sahada olduğu için bir mevzusunu müşkülatını neyse konuşmasını görüşmesini hallettikten sonra hemen meclisten kalkıp gidermiş ki Resulullah Efendimiz'e eziyet vermeyin ben orada oturduğum sürece o da oturacak orada ona eziyet vermeyin diye işini hallettikten sonra kalkar gidermiş ne kadar ince düşünüyor değil mi düşünceye bakın Resulullah Efendimiz'deki ince düşünceye de bakın Allahu Teala e, senin için beni azarladı deyip sen, e, sen bu meclisden ayrılmadığın sürece ben ayrılmam diyor yani. Her ne soracaksan o soruları cevaplamam üzere ben buradayım demek istiyorum. Resulullah Efendimiz. Evet. Demek ki peygamberlerde hata olmaz. Onlar korunmuşlardır. Her ne yaptıysalar yap, yaptırılmıştır. Bu durumda yapması gerekeni yapmışlardır. Peygamber hevasından konuşmaz. Ayette allah Teala böyle buyurmuyor mu? Peygamber hevasından konuşması Normal diğer insanlar gibi değil. Bakmayın Resulullah Efendimizin birçok sözünü eleştirenler oluyor. Şöyle diyenler oluyor. Sanki onu sıradan bir insan gibi e, empoze etmeye çalışanlar oluyor. Böyle bir şey asla mümkün değil. Peygamber hevasından konuşmaz. Allahu Teala ne bildirdiyse nasıl konuşmasını murat ettiyse ona göre konuşmuştur. Ona göre iş yapmıştır. Fiil yapmıştır. Bu konuyla Böyle bilmemiz gerekir. Evet bu haftada e, bu iki soruya ancak cevap verebilmiş olduk. Vaktimiz doldu, tamamlandı. Duamız yapalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. <gülüyor> Allahumma firl ve lil walideye ve lil müminine ve müminatı el ahiyay minküm el emat. Allahum salli ala siedına Muhammedin el fatihi lima olika vel lat lima sabika nasr al hak bil hak vel el hadi ila suratka al ve ala alih hak adrhi ve miktarhi el azim. Subhan Allâzî arâni. Subhan Allâzî mekani ya nemû mekani. Subhan Allâzî Esselatü ve selamü aleike ya Rasulullah, esselatü ve selamü aleike ya Habib Allah, ve selamü aleike ya Seyyid Al Evin ve Al Akrin, salavatü ve aleyna ejmain. Subhan Rabbi Kerabil Izzet Ama Yusifun, ve selamun ala Mursalin, ve Rabbi Alamin. Al